E, merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürza Ben Evrim Demirören Kamusla Güreş'teyiz 94.9 Açık Radyo'da Twitter adresimiz, ka adresimiz kamusla güreş Güres, değil mi? Güres, pardon güreş, karıştırıyorum. Cimeyil kalmışla, Güres. Evet. Ee, Görsellerimiz işte, e, yayınlayacağız. Çok fazla görselimiz var. Geçen programımızda da Kargadan bahsetmiştik. Evet. Devam ediyoruz şimdi. E, pek çok kaynaktan yararlandık ama özellikle Borya Saksın Toplumun Aynasında Karga Kitap Yayınevinden çok kullandığımız bir kitap oldu. Ee, dil e, açısından baktık. Günlük hayattaki e, karşılıkları, çağrışımları, kendi hikayelerimiz. Şimdi e, tarih söylenceyle devam ediyoruz. Buyurunuz efendim, devam edelim. Efendim, kutsal kitapların hepsinde geçen bir hayvan karga. Öyle mi? Evet. E, şimdi şöyle bakalım. E, mesela hem mitoloji, tarih, din iç içe e, ele alacağız. E, Sümer Babil Destanı Gilgamış'ta e, Utna Piştim ee, bu aslında İncil'deki Nuh'un karşılığı Gılgamış'taki Utna Piştim. Bir tekne inşa ederek insanoğlunu e, tufandan kurtarmaya çalışıyor. Ve malum bir takım e, hayvanları alıyor e, hepsinden çift olarak. Destana göre e, Utna Piştim e, bir güvercin e, gönderiyor. E, Kara var mı yok mu anlaşılması için ee, ancak kuş konacak bir yer bulmadığı için güverteye geri dönüyor sonra bir kırlangıç gönderiyor ee, o da çok geçmeden geri geliyor en son bir kuzgun yolluyor hmm. kuzgun yiyecek bulup besleniyor gagasıyla tüylerine çeki düzen veriyor ve geri dönmüyor <gülüyor> ee, o zaman utna piştim çilesinin sona erdiğini anlıyor gene de tanrıya şükran sunuyor kurban kesiyor falan. Onun ee, bir de şey söylenecesi var. Altay Tufan efsanesinde <gülüyor> var bir şey. Ee, Nama tarafından karaların olup olmadığını anlaşılması amacıyla... nelerin olmadığını karaların, kara, evet ha. evet ee, olup olmadığını anlaşılması amacıyla sandıktan çıkarılıp salı verilen ancak diyor leş koyulduğu için geri dönmeyen simgesel lanetli kuş. Işte Altay Tufan efsanesinde de böyle geçiyor. Nuh peygamber hikayesinde de bu Gılgamış'tan farklı şöyle bir şey var. Nuh'un gemisi ağrı e, oturuyor. Hazreti Nuh'u ilk önce kuzgun gönderiyor. Kuş daireler çizerek uçup gidiyor. Geri dönmüyor. Sonra güvercin e, yolluyor. Yedi gün bekledikten sonra güvercin Hı. gagasında zeytin dalıyla dönüyor. Zeytinde işlemiştik zaten bunu. Böyle bir ayrım var. Hı. İşte Nuh gemisinden kuzgun gönderiyor ancak karayı bulamıyor güvercin buluyor Evet. Evet. evet. Hikaye Hıkaya öyle anlatılıyor. Belki dini olarak lanetlenmiş ama aynı zamanda karganın başka böyle bir isyani bir tavrı da var Kesin yani. Kesin öyle ele alınmış zaten birçok yerde. Aslında Nuh'la ateşli bir tartışmaya girdiği Talmud'da anlatılıyor Kuzgun'un. Burada karşı çıkma, sorgulama, yargılama, bildiğini yapma, emre uymama gibi aslında olumlu da sayabileceğimiz Hı. özellikleri Protest var. Protest tavırlar falan. Evet. <gülüyor> Programın en başında demiştik Kuzgun'a da kargaya da hem olumlu hem olum olumsuz anlamlar yükleniyor daha çok olumsuz ama o olumsuzun yanında daima bir saygı ve çekinme. Tabii. İlk çağlardan beri insanlar karganın zekasını takdir etmişler. Yalnız. Evet. Çok zeki. Evet. Söylenceleri de oluşturan. Kuşta kullanılmıyor. Kargadan başka kuş tanımam. Efendim. E, değil mi? Değil mi efendim? Efendim? Bilimsel hmm. olarak da böyle beyninin e, vücut e, oranlaması olarak ağırlığına bakıldığımda baya büyük beyni olan evet. hayvanlar. Ağır beyni var değil mi? Evet. bu Söylencelere devam ediyoruz. Avcı bir kuşu olduğu için Yahudi yasasına göre mundar sayılıyor. Onların inanışında böyle bir yaklaşım söz konusu. Hmm. Şamanist tasarımlarda şamanın gök ya da yeraltı yolculuğunda en sık donuna büründüğü Yardım aldı ya da koruyucu ruh olarak seçtiği kabul edilen simgesel kutlu hayvanmış aynı hmm. zamanda. Olumlandı şimdi Evet. De. Bir de Mazdaist ya da Vedaist tasarımlarda Tanrı Vayu'nun yanından hiç ayırmadığı simgesel kutsal kuş yine hmm. olumlama hikayesi var. Çok. Yine Türk-İran tasavvuf geleneğinde simgesel anlamda e, dünyevi yaşamın kış ile ilişkilendirilmesi. İlşkilendirilen çirkin yüzüymüş. Hmm. Yunan ve Roma kültürlerinde kargalar özellikle uğurlu evlilik simgeleri olarak biliniyorlarmış. Evet Onlar hmm. da olumluyorlar. Atina'da düğünlerde insanlar çiftin birbirine sadık kalacağı ve birleşmelerinin çocuklarla kuslanacağı umuduyla şöyle bir karga şarkı söylüyorlarmış. İyi kalpli beyler kargaya bir avuç buğday verin ya da bir tavuk ya da bir tabak buğday Apollon'un çocuğuna ya bir somunu veya bir kuruş ya da gönlünüzden ne koparsa ona. Ha bir şarkıyla. <gülüyor> Tamamla istersen Yunan müdürlüsüne <gülüyor> Bunun, geçiyor. Ben hemen bir araya gireyim. Evlilikte bu şekilde e, olumlanmasının sebebi e, aile kuran tek eşli bir hayvan karga. Hı, Hatta evet. eşi öldükten sonra çoğu zaman yeni bir eş e, edinmiyorlar. E, çok ciddi aile ilişkileri var. E, çocuklar doğuyor. E, doğduktan sonra birkaç yıl boyunca aileyle birlikte yaşıyorlar. E, yetişkin olup yeni bir eş bulmamışsa kardeşler o aileyle takılmaya devam Ediyorlar. Anne baba bir dahaki sene yuva yaptığı zaman yuvanın yapılmasına yardım ediyorlar. Çocukların beslenmesine yardımcı oluyorlar. Aralarında müthiş bir irtibat var. Hem aile hem arkadaş kargalar arasında. Yani arkadaşı var bir karganın. A karga B kargayı tanıyor. Bunlar özellikle e, araştırma uzun yıllar e, yapan, inceleyen e, bilim adamlarının bulduğu şeyler. E, ama C kargayı sevmiyorlar. Sonra bir kavga olduğu zaman bazen birbirlerine giriyorlar. Kavgada yenilene arkadaşları şey diyorlar. Teselli, teselli diyorlar. diyorlar. Evet. Böyle olur olur çok başka hoş... kavga ya. Başka evet, kavga ya. Evet. O zaten çok belaydı. Bulaşma abi falan. Böyle çok güzel ilişkileri var yani. Evet. söylencelere devam mı ediyoruz? Karga taşı diye bir şey var. Halk inançlarında karga yuvalarında bulunduğuna inanılan şans getirdiği kabul edilen taşmış mesela. Bu da ...hiçbir şey. Hmm. Bu şeyden bahsedebiliriz evet. bu Apollon... Batıl gibi. Ha um, evet, bat, şey, Apollon'un hikayesi. Yunan mitolojisinde yalnızlık ve keder sembolüymüş aynı zamanda Karga. Apollon'un hikayesi evimde vardı. Apollon'un hmm. hikayesinde de e, Karga, Bakire Koronis'in başka bir gençle evleneceğine... E, ...Apollon'a yetiştiriyor. Apollon'un da gözü e, Koronis'te. Bu habere çok sinirlenince... ...o güne kadar beyaz olan kargayı... ...siyaha çeviriyor. Evet. Koronu işte insan öldürüyor, <gülüyor> Koronu işte i̇nsan öldürüyor bu arada. Ay bir de şey yazı... ...kaynak kabahati var haber ulaştırıyor aslında. Kötü haber de, ama. Kötü haber ne yapalım? Elçiye zeval olmaz efendim. <gülüyor> oluyor ee, efendim... ...niye olmaz işte Oluyor. De... Game of Thrones'da da kargalar çok fazla var. Üç gözlü karga var. Üç gözlü karga var. Bir de onların haberci kuzgunları var. Hep yolluyorlar o kaleden bu kaleye. Habercilikleri çok meşhur. Sen bayağı meşhur. bir Üç gün için. Ben çok severim kargayı. Sevgili dinleyiciler <gülüyor> görmüyorlar ama Hayır, ben Game of Thrones'ta var. <gülüyor> Aa, doğru, Game of Thrones'ı da çok severim. koyalım aslında Twitter. görseli koyalım aslında. Sürekli çıkmak istiyoruz <gülüyor> görsele ama... E, Twitter adresimiz olan... ...Kalmışsa Güreş'i de tekrar anımsatıyoruz. Demin e, Yunanlıların... ...nasıl baktığından bahsettiniz. Hemen şunu söyleyebilirim. Çok güzel bir yaklaşımda... ...bulunmuş e, Saks. Şimdi e, Yunanlılar... ...biraz daha e, mistik yaklaştıkları için... ...bir takım şeylere... E, ...lirik e, bir bakış açıları var. E, i̇şte... ...ağıt yakan... E, Efendime söyleyeyim edebiyata, estetik şeylere yakın bir toplum. E, bu bağlamda e, karganın e, olumsuzlaması, lanetlenmesi hmm. gibi şeyler e, biraz daha Yunan kültüründe e, ön planda görülüyor... Ama Roma bir güç imparatorluğu ya evet. sürekli istila ederek büyüyor. E, daha akılcı sürekli zapteden bir yaklaşımı var. O güçle paralel görüyor kargayı da. Hmm. Yani Yunanlılar daha çekingen ve pastoral yaklaşırlarken e, kargaya Romalılar tam tersi e, ona bir saygı ve sevgi duyuyorlar. Hmm. E, bu bakış açısı farklılığı da bana hayli ilginç geldi. İslamiyet'te de farklı 13. yüzyıl Araklı. Arap ansiklopedici Iraklı Hamdullah El Mustafa El Kazvini hayvanlar arasında 5 hain olduğunu yazmış 5 ha hain, ha hain. Ha hain. Hmm. hainlerden ilk sırada hıyanet sırasına göre karga, kuduz, köpek, yılan, sıçan ve çaylak karga orada birinciliği kimseye kaptırmamış, kaptırmamış. Yine bu çaylanmış şu şey var ya o da şey aslında o da leşi, leşi. ve evet ölüyü böyle bulan hayvanlardan falan ee... Ah, ah neler oluyor. Hristiyanlıkta da e, karga sesi e, Aziz Agustin için e, latince de onu tam düzelte, düzelteceğim kras olarak söylenen yarın kelimesini çağrıştırdığı için çağrıştırıyor. Oysa ki diğer kilise babaları e, bu seste daha ziyade bir ümit fikri bulurlarmış. İnzivaya çekilmiş. ...Aziz Paulus'a bir karga ekmek getirmiş efendim. Hı, evet. Doğru. Bir resim de var hatta böyle. Onu Twitter'da paylaşalım. Paylaşalım canım. Benim. Ee, sürekli bir işte olumlamayla olumsuzlama yan yana... ...Yunanlılar genelde biraz daha olumsuz bakmalarına karşın... ...işte Koronis Savaş ve Bilgelik Tanrıçası... Athena'nın yoldaşı aslında... ...bazı hikayelerde ve Hı. resimlerde de... ...böyle bir e, bilgi de var. Ee, onun dışında... E, ...şöyle bir kitaptan bahsediliyor... Ful Oylu Huk 12. yüzyıl başlarında bir kitap yazıyor. 300 yıl sonra basılabilmiş kitap. Aviaryum diye bir kitap. Kuzgun bazen bir vaiz, bazen bir günahkar, bazen de şeytan olarak algılanır demiş. Aslında bu alıntı bizim kargaya bu çoklu ve zıt bakışlarımızı Hı. içerdiği için paylaşmak istedim. Ee, bir, bir, de, bir şarkı arası verelim mi? Verelim. Yok, verelim. Şarkı verelim. Ee, efendim, Ellen Parsons Projectten Raven. The Raven <gülüyor> All you yep. are sevgili dinleyenler kargayla devam ediyoruz. Kamusla güreşte karga kültürlerde kargalar kargalarla ilgili söylenceler ee, Çin ve Japon'da da sevgi dolu bir sembolmüş. Evet olumlu karga güneşte temsil ederler üç bacaklı karga hakkındaki bir Çin efsanesine göre hikayedeki karga bir gök cismine dönüşüyor böylelikle hmm. kader ve dönüşümü temsil ettiklerini söylemek mümkün ee, dövme sanatında kargaya bakarken karşıma çıktı aslında bu benim Birçok dövmede kargalar herhangi bir objeden mesela bir ağaçtan gerçek karga formuna dönüşerek He. yapılıyor bu dönüşümün simgesi olarak. Bilge ruhun rehberliği gibi bir e, sembol üstleniyorlar. Yine gerçek değişim için gereken tüm bilgeliği ve esnekliği elinde tutan geleceğin habercileri olarak karşımıza çıkıyor kargalar. Evet, bu dönüşüm de çok önemli. Gene kelimelerimizi ekleyebiliriz aslında. Doğru. <gülüyor> dönüşüm. Çünkü öbür dünya ile bu dünya arasında hem bir haberci hem ruhu taşıması, ölümü haber vermesi, kehanet gibi kehanet ek... gücü var. Evet. Değil mi? Çeşitli başlıklarla o dönüşüm ve gidip gelmesini hikayesini aslında altını çiziyor. E, bu e, farklı kültürlerin farklı farklı bakışlarına İslamiyet'i de ekleyelim. Evrim bir bahsetmişti hem Apollon hikayesinden hem de aslında İslamiyet'te. İslamiyet'teki Apollon hikayesi farklı bir Aynen versiyonu öyle. değil mi? Şey Yok. orada da Hazreti Muhammed'in düşmanlarından kaçmak üzere bir mağaraya saklandığı hikayesi bilinir hep. E, onu ilk fark eden beyaz e, bir karga oluyor. O zaman kargalar hmm. beyazmış. E, güya deyip. E, kargalar Karga peygambere ele verme çabasıyla ağır ağır gargar da değil yumuşak ile hmm. di diye bağırıyormuş sesinden benzetmeden yola çıkılıyor hmm. gene. Ve mağara anlamına geliyor ağır. Hmm. Ee, ne var ki silahlı adamlar onun ne dediğini anlamıyorlar bakmadan geçip gidiyorlar. Ama Hazreti Muhammed sığındığı mağaradan çıktığında kargayı kara yapıyor. Hmm. Apollon gibi. Hmm. Böyle bir hikaye var. Efendim, Amerikan yerli kültüründe de kargaya çok fazla yer veriliyor. Evet. Genelde olumlu bir bakış e, söz konusu. E, mesela e, Charlotte Adalarındaki Hayda yerlileri e, kuzgunuz e, sonsuz dünyada e, denizden dünyayı yeniden yaratan hayvan olarak kabul ediyorlar ve e, kızım derili e, kültüründe ve diğer Güney Amerika e, yerlileri kültürlerinde de. Böyle bir yaratıcı hikayesi çok var karganın. Yani dünyayı yaratan kargaymış diyorlar. Hmm, açık evet. bir biçimde. Ee, sonra e, Kuzey Kanada'da Atabasta yerlilerinin bir hikayesi var. İlginç bir hikaye. Aslında Habil ve Kabil öyküsünü andırıyor. Zaten e, malumunuz kültürler hani en primitif e, yerli kabile kültüründen hmm. çok daha ileri modern hmm. kültürlere ya da dinlere kadar hep aynı hikayelerin dönüşünü 19. yüzyılda zaten peygamber Vovoco tarafından başlatılan Amerikan yerlerinin kutsal dansında merkezdeki figürü karga olarak resmileştiriyorlar. Ha, hmm. Resmi hem de. Evet. Efendim bu bahsettiğim Kuzey Kanada Atabasta yerlilerinin hikayesinde dünyanın yaratılışında var olan biri beyaz diğeri siyah iki kuzgun var. Beyaz kuzgun dünyayı yaratıyor ancak kıskançlığa kapılan siyah kuzgun erkek kardeşi olan beyaz kargayı öldürüyor. Tam Habil Kabil hikayesi. Ee, sonra e, yiğit olarak da anılıyor. E, dünyanın ışığı, dünya için ışık çalıyor. Burada da Prometheus'u anıyoruz hemen. Hmm. E, demin Evrim'in bahsettiği evet. ışık hikayesi. Evet. E, bu öykü özellikle Kuzey sahilinde yaşayan kabilelerde birçok ile e, anlatılıyor gene yerli kültürlerine baktığımız zaman bazı hopilerin ana erkili atasının karga ana olarak karşımıza çıktığını ha. görüyoruz. Ne kadar zengin bir baş çok başlık. Zengin çok zengin ya. Yani şaşırttı bizi, kitabın, bizi değil mi? Kitabın yemin ediyorum <gülüyor> diye böyle çok şey oldu ama mahalli bir hale dönüştürmeyelim programı. <gülüyor> Herhalde onda birinden bir şeyler paylaşabiliyorum ama son olarak tavsiye da tavsiye edelim efendim. E, e, çok ediyorum ama bulabilirler mi? Emin değilim bulurlar efendim sahaflarda bulurlar inşallah evet ya da nadir.com'dan borya saksın toplumun aynasında karga ee, en sonunda pensilvanya e pensilvanya demeyelim ...niye demeyelim... Ah doğru... ...bu <gülüyor> <gülüyor> demiş bulundum... ...başım nerede girer mi... ...Lenape efsanesinde de... E, ...kargalar bir zamanlar rengarenk tüyleri ve çok güzel bir sese e, sahipler... E, ...sonra yaratıcı, elçi olarak bir e, karga yollanıyor... E, ...gökkuşağı kargası, şahane bir şarkı söylüyor falan... ...yaratıcı e, kargaya karın durdurulamayacağını söylüyor... ...müthiş bir kar yağıyor... Ee, ama gene de ona bir meşale veriyor. Ee, hani söndürebilirsen söndür diyor. Kargo meşaleyle gidiyor. Ee, müthiş e, karı e, azaltıp dünyayı o faciadan kurtarmaya çalışırken e, karı yok ediyor ama kendi tüyleri de yanıyor ve kapkara oluyor. Ondan sonra kargasıya olmuş. Ama bu olumlu bir bakış. Evet. Kahraman. Güzelmiş. Biraz Hı. da bilimsel özelliklerine bakalım. Lütfen. Efendim ben yine e, Profesör Ay Demirsoy'un yaşamın temel kurallarına böyle ...kabaca baktım açıkçası... E, ...takım olarak kuzgunlar ve kargalar... E, ...takımı diye geçiyor... E, ...bu takımın... E, ...familyaları içerisinde... E, ...kuzgunlar, mavi kuzgunlar var... ...yalı çapkınları var, ben bilmiyordum... Evet. ...arı kuşları... ...akrabaları yani, testereli kargalar... ...todisler, çavuş kuşları... ...boynuzlu kargalar... E, ...latince bahsetmiştik... Coracias. yayılışı eski dünyanın... ...tropik ve subtropik bölgelerinden olmuş... Ormanlar hmm. ve steplerde yaşarlarmış. Avustralya deniyor Avustralya'daki hatta. Avustralya'daki e, ilk familyanın ortaya çık kıtalar birbirine yaklaştıkça da Asya üzerinden Avrupa ve Amerika'ya yayılıp evrimsel farklılaşmaları. Ay evrim evet. mi dedik ya? Aa, ay bu program çok kötü oldu ya. Olsun evet. efendim, ne yapalım. <gülüyor> evet. Herkes çok mu mükemmel? Ee. Böcekler küçük hayvanlarla beslenilermiş efendim. Genellikle kısa uçuşlarda ya da yerde ve su içerisinde böcek ararlarmış. Bazıları bitki yer. Genellikle erkek ve dişi kuluçkaya birlikte yatarlarmış. Bu da hoşuma Öyle, gitti. Öyle tabii işte hmm. İşte o yüzden aile simgesi aslında. Evet. müthiş bir bağlılık var. Bende de doğa yazarı David Kuhman'ın ya da Kuemen kargagillerle ilgili araştırmalarında şöyle diyor. Tüm klanın şaşılacak ve tuhaf davranışlarla dolu olduğunu öyle ki bunların bir ornitolog değil. Ornitolog kuş bilimcisi demek bu arada. Bir psikiyatrist tarafından yorumlanması hmm. gerektiğini söylüyor. Bireysel ve farklı davranışlarından ötürü. Yeni kelimelerimiz de var. Aslında hmm. bunu da şey yapabiliriz. Arada söyleyelim. Yeni kelimeler. Eti, Doğru söylüyorsun. Etolog, etolog ornitolog. Ornitolog. ornitolog, ornitolog ee, zekalarıyla ilgili de şöyle araştırma sonuçları var. Bazı araştırmacılar Pasifik'te Yeni Kaledonya Adası'ndaki e, karga çeşitlerini incelerlerken e, alet yapıcısı olduklarını görüyorlar hmm. e, hayvanın. Maymunların bile yapamadığı şeyler yapıyorlar. Mesela e, bir alet kutusunun e, içinde sivri daldan yapılma maşa tipi bir şey var. Hayvan e, tırtıları ...onunla yakalıyor, maşayla yakalıyor yani... ...vay be... E, ...asla e, girip alamayacağı yerdeki yiyecekler için bir tel bırakılıyor... ...telin ucunu kıvırıyor... ...yok o, artık... Kı ...evet kıvırdığı e, kanca ile e, kanca yiyecekleri ileri. alıyor... ...onun dışında e, testere gibi kullanabileceği bir yaprak iskeleti var sert... ...bununla tırtırları öldürüp dilimliyor efendim... Hmm. ...bayağı bıçak gibi kullanıyor... Olağanüstü bir akıl. Kuş dünyasının en zeki üyeleri zaten kargalar. Evet. beyinli bedenlerine oranla çok büyük ve beyinlerindeki nöron sayısı da oldukça fazlaymış böyle hmm. kargaların. E, Amerikan kargasının beyni beden kütlesinin yüzde 2.3'ünü oluşturur. İnsanlarda bu oran yüzde 1.5 besi tavuğunda ise yüzde 0.1'dir. Evet. En ağır beyne sahip kuş aynı zamanda. Evet çok etkili. Efendim biraz sanattan da bahsedelim. Zamanımız azaldı. Karga bahsedelim. programımız çok dolu dolu geçti. Hatta Hemen... sen özellikle Edgar Allan Poe'dan ben... bahsetmek istiyordun. Aa, Edgar Allan Poe'dan da bahsederiz. Evet vaktimiz çok azaldı. Bir de e, dil yetileri var. E, insanlar gibi konuşabiliyorlar karganın. Böyle bir özelliği var yetiştirildiği zaman. Hı hı. Efendim e... E, Sanatta, masallarda işte meşhur La Fontaine masanı var işte karga ile tilki. İşte Alfred Hitchcock'un Kuşlar filminde bayağı belli olarak önde değil mi? Evet. E, bu Bruce Dean'in vahim hani Brandon Lee'nin e, Öldü. öldüğü filmde de The Crow adlı filmde Hı -hı. E, ölüyor. E, Kadıköylü olarak <gülüyor> kargaımız var değil mi? Evet. Karga artımız, Hı -hı. karga artımız var. Karga artımız var. Kemal Gökhan Gürses'in e, karga kafası diye Twitter'da e, bir karakteri Sizinleri, var. Çizimleri evet. evet. Eleştirel, Hatta, eleştirel karga. Gene akılama. Evet. Hı -hı. Hatta Kemal Gökhan Gürses Cumhuriyet'te de kargaca diye bir günlük bant çiziyormuş önceden. Onu da baktım geçenlerde. Doğru. Ben hemen bu arada sen bana lafa atmışken Edgar Allan Poe'nun Kuzgun'undan bahsedeyim. Edebiyatta çok önemli bir eser. Sürekli kendisine çeşitli sorular soran şiirin karakterine hiçbir zaman diye yanıt veren bir kargadır. Üzerine yazılmış sayfalarca bilginin olduğu bir şiir. Şiirin Ülkü Tamer Çevirisi'ne Ülkü Tamer Çevirisi var. Hı hı. Söyle nasıl çağırırlar seni ölüm kıyısından dedi Kuzgun hiçbir zaman. Hiçbir hı. zaman. Evet. de muazzam çevirileri var hakikaten değil mi? Evet edebiyatımıza çok katkıda bulunmuş bir isim. Ee, Kuşlar filmindeki kargaları da almadan evet, geçmeyelim. Ben. Aslında ha, söylemiş miydin? E, Andık. Ahmet Aşiminin e, bize göresinde var kargalar. Çoğumuzdan akıllı olan bu çelikten dökülmüş zeki kuşla uğraşmak için avcı tüfeği değil mitralyöz lazım diyor. <gülüyor> Efendim Kamusta güreşe e, e, karga ile son verelim. Kuzguncuk'ta çay içmeye gidelim sabah. <gülüyor> Hadi <bir sonra>. Kuzguncuk. <gülüyor> tamam. Haydi i̇yi haftalar Kuzguncuk. dileyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın iyi haftalar.